268. konu, Hazreti Ali'nin bir hutbesinde Hz. Ebu Bekir'in cesaretinden bahsetmesi, Hz. Ali, hutbesinde, ey Nas, insanların en kahramanı kimdir, diyordu, ey müminlerin emiri, sensin, dediler, Hazreti Ali, biliniz ki, ben her kimle dövüşmüşsem, onu mutlaka alt etmişimdir, fakat insanların en kahramanı Ebu Bekir'dir, çünkü biz, Bedir günü, Resulullah'a bir gölgelik yaptık, onu müşriklerden kim koruyacak, dedik, Allah'a ent içerim, bizden hiçbir kimse bu işe yanaşmadı. Ancak Ebu Bekir, kılıcını kınından çekerek peygamberin başucunda durdu. Ona herhangi bir müşrik saldırdığında, Ebu Bekir de ona saldırıp püskürtüyordu, dedi. Yine bir gün Resulullah'ı gördüm. Kureyşliler peygamberi yakalamıştı. Birisi ona sataşıyor, kin kusuyordu. Kimisi Hazreti peygamberi tartaklıyor ve, sen misin ilahları bir tek ilah yapan, diyorlardı. Andolsun bizden hiçbir kimse peygambere bu durumda yaklaşmadı. Ancak Ebu Bekir fırlayıp kimine vuruyor, kimiyle cedelleşiyor, kimini itiyordu ve Rabbim Allah'tır diyen bir kişiyi öldürecek misiniz, azap olasıcalar, diyordu. Sonra Hazreti Ali Abbasını çıkardı. Mübarek sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra, size Allah ile yemin verdiriyorum. Firavun'un ailesinden olan mümin mi hayırlıdır yoksa Ebu Bekir mi, dedi. Halk sustu. Hazreti Ali, Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'in bir saatlik ömrü, Firavun ailesinden olan müminin, yeryüzü dolusu iyiliklerinden daha hayırlıdır, çünkü o imanını gizliyor, Ebu Bekir ise, açıkça mümin olduğunu ilan ediyordu, dedi.